Maymundan olmalı diye bir şey yok. Maymun insandan olmadı. Kur'an-ı Kerim beyanına göre. İnsan maymundan olma değil, Maymun insanlar olmadı. İslâizmü İllâh. Kûnû kredeten hâsîn. Allah beni İsrail'den bir kavme maymun olun dedi. Allah onlar maymun oldular. Kur'an'da var. Sonra domuz oldular. Hınzir. Fare oldular. Hatta canan ı Fahrişal ki Fare olanlara diyor hala Yahudi sofuluğunu muhafaza der diyor. Deve sütü içmez, deve eti yemez diyor. Tarı olduğu halde yavuğun sofluğu neyse o sofu etinle maruz. Ta asu bu. Soful diye konuşuyor, halk anasını diye konuşuyor. Ta bırakmaz diyor. Deve sütünü içmez, deve etini yemez diyor Cenab-ı Hakk. Hayvanlar insanlardan olmadı ve hayvanlar insanların insanların amellerinin zahiren sueldir göstermek için. İnsan da ona ne biçim de göremez. Allah öder, ona hak etmiş Vallahi. görsün kendi amellerinin olduğunu. Darbin nazaresi, darbin daha yeni çıkmış darbin, darbin nazaresi iflas etti zaten. Maymunlar insan olsaydı hiç maymun kalmadı şimdi, hep insan oluyordu. Maymun insan olduğunu işte Kur'an söylüyor, haber veriyor, ilmeleki. Ama ben aynı lekin insanın maymun olduğunu gördüm, çok var. Bu bizim söylediğim manevi olarak konuştu. Hızkı Musa zamanında ya efendim, ben İsrail zamanında zahir olurdu yani, tabii. Ve yaptığı günah anına yazılır. Hanesinin üzerine yazılır. Ve akşamdan adam sabahın domuz olur. Dört dakika domuz yani. Efendimizden sonra Allahü Teala'nın Peygamberimize olan muhabbetinden dolayı bizden nesli kaldırmış Allah-u Teala. Bizden maneviniz olur. Ehyane bir de zahiren olur. Ehyane bir ama yüz senede, 200 senede bir defa falan böyle. Yani onu hatırlatır yani. Mesela İbn-i var. Sabah namazında adamın birisi Halep'te sabah namazı imamın taklini yapmıştı. Yani maymun olsun Var ki şahane tarihinde gördüm, bak. Sonra burada bir adam, ben o vakit Molla Efendim, bir Adam öldü buraya Balat'ta, o domuz oldu öldükten sonra. O vakit belediye teşkilatı yok, yıkıcılar gitti, yıkıyor. korktular, yıkayamadılar, kaçtılar. Bir Ahmet Efendi vardı, o valide hastanesinin imamı, Tata Ahmet Efendi, o yıkadı. Yüzüne şey attı, çuval, yüzünü görmek şartıyla vücudunu yıkadı. Böyle bu şekilde. Hani çoğulun altından adamın yüzünü yıkattı. Domuz oldu adam. Ben de gittim. Hatta yanımda Hafız-ı de Efendi vardı. Mehmet A.Cami'si İmam-ı Hacama Efendi'nin oğlu Hafız-ı Cahit'i beraber gittik görelim diye. Domuz oldu. Sonra ben cenazelerin pek meşgul olduğum için gençliğimde falan bir tane daha gördüm böyle. Veçliği insandı ama domuza dönmüştü. Yani mesela iki kişi beri çıkmış buraya kadar böyle uzanmış. Böyle bir acayip olmuştu. Gözümden gördüm. Hani böyle yüz seninde, ikili seninde, iki yüz seninde bir defa oluyor böyle. Mesela Nuh tufanında bütün kainat e, su basmış. Efendimiz zamanında bazen tufan Allah hatırlatır, bir yere su basar, halk ölür, boğul, boğul, boğul, bunun mevziği gibi yani. Mevzi tufanlar var. Ha işte bunun gibi mevzi olarak böyle yöntem sunmuşum.